İbnül Cevzi diyor ki Rahimahullah biraz uzunca ama içerik olarak çok değerli şeyler yazmış. İlginç imtihanlardan birisi de mümin kimsenin dua edip de duasına izabet edilmemesidir. Bu durumda kişi imtihan olduğunu bilmesi gerekir. Kul dua eder, eder, eder süre uzadıkça uzar ama allah Teala'nın duasına karşılık vermez. O zaman kul düşünecek ki ben imtihan ediliyorum. Acaba isteği karşılanmadığı zaman kul isteyen edecek yoksa kulluğa devam mı edecek? Ne kadar ince hassas bir çizgi değil mi? Dua ettim. ihtiyaç duydum bir şeye. Dua ettim kabul olmadı. Dua ettim kabul olmadı. Sırala dua ettim kabul olmadı diyor. İblis diyor bana bu sefer vesvese vermeye başladı diyor. Hani senin Rabbin keremi buldu ya. Senin Rabbin cimri değildi, zengindi ya. O her duaya icabet ederdi ya filan diye yani benim imanımı törpülemeye çalışacak şekilde bana vesvese vermeye başladı diyor. Ben ona defol melun dedim. Senden akıl almaya ihtiyacım yok. Ben onun vekiline razıyım dedim diyor. Sonra nefsime döndüm. Şeytanın bu vesveselerine kulak vermesin diye sakın ha bu vesveselere kulak kabartma. Çünkü sadece bu düşmana karşı mücadele etmek bile olsa bu hikmet bana yeter dedim diyor. Yani şeytana karşı bu vesvesesine karşı bu imanı, bu cevap gücünü bana verdi ya. Bu bile dualarıma icabet etmemesiyle gözettiği hikmet olarak yeter bana. Diyor. Nasıl yakalamış? İman ehli yakalıyor elhamdülillah. İmanı zayıf olan da bu tarafı hiç düşünmeden Allah korusun. Şeytana vesveselerine karşılık vermiş, Allahu Teala hala duasını icabet etmemiş. O sen kimsin ki benimle Rabbim arasına gireceksin? Yani, Rabbim verirse de kendisinden vermesi de kendisinden ben ona müracaat ederim o verirse lütfunla verir vermez hikmetine vermez. Mane alanda reddettim onu diyor. Sırf bu reddedebilme hikmetinden dolayı bile vermemiş Allahu Teala bu bana yeter diyor. Duasına karşılığodamış ama bir hayır elde etmiş. İmanını ispat etmiş. İblisi kovmuş başında. Çünkü Allah hükümrandır. İstenendir, talep edilendir. Dilediğine verir. Dilemediğine vermez. Allah Teala'nın bol bol vermesi kulu sevdiğini göstergesi değildir. Aksine sınırsız vermesi o kuldan ümit kesildiğini ifade eder, ispatıdır. Gerek koruna sabit, gerek sünnette sabit, gerekse tecrübelerle sabit bu. Allah isyan eden, dinle diyanetle, Allah'a yakınlıkla ona kullukla alaka sormayanlara sınırsız veriyor. En sevdiği kulda açlıktan karnı taş Taşmaz. Evet. Yani allah Teala'nın sınırsız vermesi onu çok sevdiğini göstermiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın sonrasında ismi zikredilen en zengin kimse kim? Karun. Karun. Değil mi? İnsanlık olarak. Bizim bildiğimiz bu. Karun. Öyle bir zenginliğe sahip ki adamın servetinin depolarının anahtarlarını binikler taşıyor. Nasıl bir serveti varsa ona verilen bu servet onun Allah tarafından sevildiğinin göstergesi mi? İsfatı Ne yaptı? Allah onu yerdi ve yere batırdı. Sevgi diye anılıyorsa zannediyorsun. Nasıl bize Allahu Teala dua ettiğine Allahu Teala sana duanı icabet etmiyor. Geciktiriyor. Bunun ikinci bir gerekçesi istediğin şeyi sen hayırlı zannedersin. Maslahat zannedersin ama o senin için şerdir bilemezsin. Yani onu elde ettiğin zaman sen hayır elde edeceğini sanıyorsun veya bir iyi bir maksada ulaşacağını diyorsun ama belki de şerre sebep olacak. Mesela bir araba alacaksın. Çok istiyorsun arabayı. Allahu Teala nasip etmiyor. Belki de o arabayla kaza yapıp büyük bir sıkıntı yaşayacaksın. Özürlü alacaksın, veya birisinin canına kastetmiş olacaksın nasıl kader Allah korusun. Selef'ten birisi için şöyle bir şey aktarıyor. Allah'tan savaşa katılmayı istemiş. Yani cihada katılmayı istemiş. Ona bir ses işittirilmiş. Artık rüyasında mı yoksa böyle bir özel bir haldeyken mi? Savaşa katılırsan esir düşersin. Esir düşersen Hristiyan olursun. Yani demek ki savaşa katılmayı veya dünya mülkü elde etmeyi istemeyeceğiz. Veya bir eşle evlenmeyi istemeyeceğiz. Ne isteyeceğiz? Hayırlısını Hayırlısın isteyeceğiz. Çünkü isterken bazen insan Dua ediyorum diye kendi aleyhine beddua ediyor. Farkında değil. İstediği o şey onun zararını olacak, şerri ne olacak? Çünkü gaybı kim biliyor? Allah. Başkası biliyor mu? Mesela falanca kişiyle evlenirsen bununla hayra mı ulaşacaksın? Şerre mi ulaşacaksın? Bilebiliyor muyuz? Zahirin hayır olduğunu zannediyoruz. Veya filanca makama gelirsen veya falanca mala elde edersen veya filanca hastalıktan kurtulursan Hayırla karşılaştığımızdan emin miyiz? Yoksa şerriyle mi karşılaşacağız? Bilmiyoruz ki. Değil mi? Allah biliyor. O yüzden hayırlısını her ne istiyorsak onun hayırlısını istemekte fayda var. Çünkü akıbeti Allah biliyor. Biz bilmiyoruz. O hikmeti gözetiyor. Hikmetiyle takdirde bulunuyor. Üçüncü bir gerekçe dualara icabet gecikirse bununla ilgili üçüncü bir gerekçe şu olabilir. Aceleyle istiyoruz biz. Çabuk olmasını istiyoruz ama onun aceleyle verilmesi belki de zarara sebep olacak. Mesela yeni evlendik. İşte yuva kurduk. Eşya borcumuz var. Bu arada hemen bir de araba istiyoruz. allah Teala sana arabayı bahşeder de bir kaza yaparsan bütün düzen bozuldu. Alt üst oldu. Bak, aceleyle istedik. Ödeme gücümüz de var. İdi. Her şey yolunda gitseydi. Taksite bağlamıştık maaşımıza, gelirimize göre. Ödüyor idik. Tekere taş değdi. Bir dengesiz çıktı eline. Şu an Eskişehir bağlananlara Kayseri'nin muhtelif yerlerinde olduğu gibi eline aldı. Kayayı, camı, kapı ortayı, efendim tavanı, lastikleri heba etti. Sistemde bir ne oldu? Arıza oldu mu? Bak, peşin istemiştin. Çabuk istemiştin o mülkü. Zarar oldu. Niye? Çünkü senin istediğin, planladığın gibi gitmiyor her şey. O yüzden isterken hayırlısını istemek lazım. Bizatihi bazı isteklerin vakti saati gelince hayırlı olacağı zaman Verilmesi, zararlı olacak şekilde erken vermesinden daha evla, daha hayırlı, daha üstün. Yani isteğin gecikmesi bile bazen faydalı olabilir. Bu da üçüncü gerekçeydi. Dördüncüsü, dua etmişsindir, gecikmiştir dua icabet. O zaman dönüp kendine bakacaksın. Sendeki bir afetten dolayı verilmiyor olabilir. Sendeki bir kulluk zaafından dolayı. Belki yediklerinde, içtiklerinde haram var. Yediklerinde haram var. Farkında değilsin. Bundan dolayı verilmiyor. Hani diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bir kul uzunca bir yolculuk yapmış. Saç, sakal birbirine karışmış, dağılmış. Açmış ellerini. Ya Rab! Ya Rab! diyor. Allah ona ne diye cevap versin? Yediği haram. İçtiği haram. Giyindiği haram. Bu halde olan birisine Allah cevap verir mi? Vermiyor. Ha belki de bu dua eden kimse dönüp kendisine bakacak. Bende bir afetten dolayı mı bu gecikiyor? İcabet diye. Kendisine kusur arayacak. Dolayısıyla bakın kul dua etti. Allahu Teala onun duasına karşılık vermedi. Sonra kul kendi nefsine döndü. Kendine zaafı, eksiği tespit etti. Onu giderdi. Yani Allah'ın icabet etmemesine bile hayır var. Allahu Teala icabet etseydi o kendine kusuru tespit edebilecek miydi? İzabet etmedi, geciktirdi. Kul dank etti kafasına. ha dedi. Demek ki böyle bir şey var. Onu tespit Böyle bir hayır olabilir dua icabetin gecikmesini. Beşinci bir sebebi, duanın icabetinin gecikmesinin beşinci bir sebebi, o elde ettiğin nimetle belki hayırdan geri kalacaksın. Bir hayır üzeresin, Rabbin razı olacağı bir istikamet tutturmuşsun. Amellerinle, inancınla, ahlakınla. Ama o nimet senin bu hayırlardan geri kalamana sebep olacak. Allahu Teala'dan derslere daha iyi gelmek için insanlar araba istiyorlar. allah Teala araba veriyor, gelmiyorlar. Şimdi bu nimetin verilmesi mi hayırlıydı, ona verilmemesi mi hayırlıydı? Yani duanın gecikmesi, icabet olunmaması onun için daha hayırlıydı. Çünkü onun razı olduğu, sevdiği iyi iş üzere gidin. sonra o nimet seni daha fazla oraya götüreceğin zannettiğin, umut ettiğin, o maksatlı hissediğin nimet, bilakis senin o güzel hali terk etmesi sebep oldu. Altıncı bir sebep daha, bu da önemli. Bir şey kaybetmişsen, veya bir şey istiyorsan ve bu sana verilmiyorsa, o kaybettiğin şey sana dönmüyorsa veya isteğine karşılık verilmiyorsa bu halin devam etmesini istiyor Allahu Teala. Şu nimet bana veresin diye dua ediyor. Allahu Teala bu zaman geciktiriyor cevap vermiyor. Mucip ismiyle karşılıkta bulunmuyor. O geciktikçe ben dua etmeye, ilticaya yönelmeye kulluğa devam ediyor. Onu verdi, istiyor muyum şimdi? Allah azze ve celle kulunun kendisine ihtiyaç sahibi olduğunu dile getirmesini istiyor. Ve verilen nimetlerle azılmamasını, kulluktan uzaklaşılmamasını, şımarılmamasını istiyor. Onun kapısında olunmasını istiyor. Çünkü o Rab, o istemesini seviyor, isteğini vermeyi seviyor. Dolayısıyla biz, elde ettiğimiz nimetler, Allahu u Teala'nın ettiği her ne nimet varsa, isteğimize karşılık olarak vahşettiği, Onlarla beraber gene dua edeceğiz. Tabi ki bu dua hep ey Allah'ım ver, ey Allah'ım ver değil. Buna biz talep duası diyoruz. Bir de genel dua vardır. Yani Sübhanallah demek. Elhamdülillah demek. La ilahe illallah demek. Allahu ekber demek. La havle ve la illa billah demek. Allah'ı anmak. Duanın bu kısmı da var. Dua iki kısma ayarlar. Bir övme, yüceltme, anma. Bir de isteme. Biz sadece isteme duasını önem sürüyoruz. Diğer taraf da önemli. Allahu Teala tabii ki kendisini istenmesini seviyor. Ama kendisinin yüceltilmesini daha çok seviyor. Kendisinin övülmesini daha çok seviyor. Kendisinin teklenmesini daha çok seviyor. O yüzden elde ettiğimiz nimetlerle Kulluktan geri kalmayacağız. Bilakis Allahu u Teala'nın kapısında durmaya, iltica etmeye, ona boyun bükmeye, onu anmaya, onu zikretmeye, ona övgüde bulmaya devam edeceğiz. Bakın bir hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kul dua ettim ama icabet olunmadı diyerek acele istemedikçe hayır içinde bulunmayı sürdürür. Kul dua eder, karşılık yemez. Eder, karşılık yemez. Eder, karşılık yemez. Devam eder. Mütemadiyen devam eder duaya. Karşılık geciktikçe acele edip de Allah'tan istediğin vermedi demediği sürece istemeye devam ettikçe hayır içinde bulunmaya devam eder. Çünkü o hayır dua kapısında bulunmaktır. İbadet kapısında bulunmaktır. Efendim, isteme kapısında bulunmaktır. Allah-u Teala bu halini hoşlanır. Onu verse bu kapı ne olduğuna kapandı. Onu terk etti çünkü. İstediğini elde ettiğin zaman ne yapacaktır? Terk edeceksin onu haliyle. Öyleyse bu altı sebep gerekçesiyle dualarımıza icabet edilmediği zaman bu altı gerekçeyi düşünüp acaba hangisi bizim için e, geçerli olabilir diyerek bunla da hayır ummak. Bunla da hikmeti gözetmek. Allahu Teala hakkında suizan beslememek. Hüsnüza beslemek biz kullar için gereken bir şeydir. Allahu anem. İbnül Ceviz Rahim Allah'ın son cümlesi Hak Azze ve Celle kullarının başka meşguliyetlerden dolayı kendisiyle ilgilenmediğini bilmekte ve dolayısıyla kendi kapısına sevk edecek, medet dilemelerini sağlayacak bir takım geçici durumlarla nimetler içinde onlara hafif sıkıntılar taktırmaktadır. Çünkü kul onun kapısında değil, nimetleri meşgul, gafil yani, oyalanıyor. Allahu Teala sıkıntılar veriyor ki Allah'a yönelsin, kulluk kapısına yönelsin, kul olduğunu unutmasın, kulluğun gereğini yapsın. Evet bu önemli bir cümle. Başka meşguliyetler bizi meşgul edip de Allah Teala yönelmediğimiz zaman Allah bizi kendisine yönelelim diye ikaz edebiliyor. Ufak tefek sıkıntılar tattırabiliyor.